İsmi Hüsnâ ve inn min şey'in illâ yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü bi aded-i Aziz kardeşlerim ve sıddık arkadaşlarım. Var olunuz, bahtiyar olunuz. Sizin pek ciddi sayu gayretiniz hem burada hem başka yerlerde şevk-ü gayreti uyandırıyor. Cenâbe Hakk'a hacce şükür olsun ki gittikçe Risale-i Nûr'un fütûahati ziyadeleşiyor. Ehli iman yaralarını hissedip ilaçlarını ondan buluyorlar. Hafız Ali'nin mektubunda yazdığı iki ayetin işaretine dikkat ettik. Bizler dahi Nur fabrikasının sahibi gibi çok mesrur ve müferrah olduk. Fakat Risale-i Nur'a bir işareti gayibiyle haber veren 33 adet ayet, Şehidullah ayetiyle hitam bulduğundan bu yeni iki ayetin müstakil bir surette işaretlerine kapı açılmadı. Hem 33 ayetten hangisinin tetinmesi olacak şimdilik bilinmedi. Yalnız bu kadar anlaşıldı ki Bi eydi seferah kiram min barara fıkrası Risale-i Nur'un naşir ve kâtiplerine manayı işaretiyle bakıyor. Hem yetlu suhufen mutahhara fiha kütübün qayyime fıkrası dahi Risale-i Nur'un eczalarına ve suhuflarına ve kitaplarına manayı işaretiyle bakıyor. Fakat cifir hesabıyla, bin üç yüz sonra, bu parlak vaziyeti gösterecekler diye icmalen fehmettik. Gül fabrikasının, bizlere parlak bir Gül-ü Muhammedî aleyhissalâtü vesselâm bahçesini hediye edecekti, onu bütün ruh canımızla bekliyoruz. Bu zamanda lillâ il sünnet-i seniyye dairesinde kemal imanı kazanan Risale-i Evliyaların, mürşitlerin nazar-ı dikkatini celbedecek vaziyeti aldığından, her zamanda bulunan hakiki mürşidler, herhalde bu zamanda Risale-i Nur şakirdlerine müşteri olurlar. Birisini elde etse, yirmi mürid kadar kıymet verirler. Hem zevkli ve cazibedar velayet tereşşuhatı karşısında, Risale-i Nur'un hizmetindeki meşekkat, mücahede, külfet bulunduğundan, Feyziye hitaben beyan edilen hakikat, o tarafa da faydası olur diye leffen size gönderildi. Umum kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Feyzi kardeşim, sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan, tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede Allah rahmet eylesin, mühim bir şeyh ve mürşit ve cazibedar bir nakşî evliyasından bir zat dört ay mütemadiyen, Risale-i Nur'un elli-altmış şakirtleri içinde, celb-kârâne sohbet ettiği halde yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine çekebildi. Mütebakisi, o cazibedar şeyhe karşı müstâni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek, kıymettar hizmet-i îmaniyesi onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O şakirtlerin gayet keskin kalp basireti, şöyle bir hakikatı anlamış ki, Risale-i Nur'la hizmet ise, imanı kurtarıyor tarikat ve şehn ise velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman saadet ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine küreyi arz kadar bir saltanat-ı bâkiyi temin eder. Velayet ise müminin cennetini genişlettirir, parlatır. Bir adamı sultan yapmak 10 neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise bir adamın imanını kurtarmak 10 adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de, umumunun keskin kalpleri görmüş ki, benim gibi bir çare günahkar bir adamın arkadaşlığını, evliyalara, belki de eğer bulunsaydı, müçtehidlere dahi tercih ettiler. Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse, seni on günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp, onun yanına gitsen, Sparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Bismihî ve innî şey'in illâ yusabbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatühü. Bi'adad hâsilı'd-darb hurûfı mâ erseltum lenâ minar-resâ'ili fî âşirâtı dakâ'ik hâzihi'l-leyleti'r-ragâ'ib ve leyleti'l-mirâc ve leyletil Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakar ve sadık arkadaşlarım. Evvela sizin bu mübarek Şuhur-u Selase ve içindeki kıymetli Leyali-i Mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenabı Hak her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Reğayip ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Amin. Saniyen Sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil Cenab-ı Erhamur Rahim'in defteri amalinize bin hasene yazsın ve Asım'ın ruhuna bin rahmet versin. Amin. Salisen Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Risale-i Nur'un hazinelerinin kerametli ve yıldızlı bir anahtarı olan Kalem-i Hüsrevi El Hak Mucizatı Ahmediyenin Aleyhissalatu Vesselam gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi bu hizmette muvaffak ve daim eylesin. Amin. Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali'nin sisteminde Küçük Ali'nin mucizatı Kur'aniyesi, Mucizatı Ahmediyenin tam mutabık bir Bakî Pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamurrahimin her harfine mukabil yazana on sevap ihsan eylesin. Amin. Mehmet Tahiri, küçük Lütfü'nün Hayrul halefi ve Atabey'in kahramanı, bu havaliye nurlu ve güzel hediyeleri çok kıymettardır. Rahmanurrahîm Rahim i rahmetinden ona ve pederine, her harfine ve her kelimeye mukabil rahmet etsin. Amin. Aydınlı Hasan Ulvî'nin kuvvetli kalemi, inşallah merhum Asım'ın noksan bıraktığı vazife-i nuriyeyi tekmil edecek ve o güzel kalemle Asım'ın ve Lütfü'nün ruhlarını şad edecek. O'nun küçük hediyesi, ilerideki kıymettar hizmetlerini ihsâs ederek büyük bir mevki aldı. Allah ondan razı olsun. Amin. Risale-i Nur'un erkân mühimmesinden ve resail içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber manen yaşayan kardeşimiz Refet Bey'in mektubuyla ve gül fabrikasının Gül-ü Muhammedî Aleyhisselâtü Vesselâm bahçesini yetiştiren Hüsrev'in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim fakat şimdilik vakit müsaade etmedi. Aziz Sıddık kardeşlerim! Sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki tarif edemem. Hususan Hüsrev'in çok kıymettar iki mektubunda, Hacı Hafız'ın köyünde Risale-i Nur'un pek fevkalade bir surette tevessüğü, o iki mektubu nusha gibi ve bir hücceti i katığa gibi saklayıp, bu havalideki talebelere bir taziyane-i teşvik olarak gösteriliyor. Risale-i Nur, Kur'an'ın bir mucize-i manevisi olduğu gibi, Hüsrev'in kalemi de Risale-i Nur'un pek kuvvetli bir kerameti olduğunu buraca her gün tasdik ediyoruz. Hüsrev'in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk, arzumuza muvaffak olamadık. Mübarekler kahramanlarından Küçük alenin mektubu da, bana büyük bir ümit verdi. Merhum Abdurrahman'ın el-Hak bir halefi olan, kıymettar ve mübarek büyük kardeşi olan Mustafa Hulusi'nin, Hafız Ahmet isminde mübarek bir mahdumu, peder ve amucaları sisteminde Risale-i Nur'a hizmet etmesi, yeniden Abdurrahman dünyaya gelmesi kadar beni müferrah etti. Aras Atabey'de, eskide lütfü, zekayı gibi iki kıymetler şakitlerin yerlerini boş bırakmayan, Aras kahramanları olan Tahir ve Abdullah Çavuş'un Risale-i Nur'a hizmetleri, Aras hakkında endişelerimi tamamen izale etti. İsmailoğlu Hüseyin'in hastalığı beni müteessir etti. İnşallah tam bir lütfu olacak. Çok daha hizmet edecek. Sizlerin buraya gelen mektuplarınız, kısmen tensikla lâhikaya derc ediliyor. Size bu defa mahrem Sırrı ı inna-e'taynâda, istihrac-ı gaybîdeki mücmel hakikate dair birden kalbe ihtar edilen bir fıkra ile, tesettür risalesine haşiye gönderiyoruz. Bu şuhur-u selâse, seksen küsür sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahitler, onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenabı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda Leyle-i Mirac ve Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymetli arâilesin. Amin. Ehemmiyetli fakat bir derece mahremdir. Aziz kardeşlerim. Mahrem sırrı inna a'taynâda cifirle istihracım. Aynen münazarat risalesinde bir nur çıkacak ve göreceğiz diye gaybi müjdeler gibi ilhamî ve hak bir hakikatı, fikrimle olan tatbikatımda bir kusur vardı. O kusur beni düşündürüyordu. Münazarat ve sünuhat gibi risalelerdeki müjde-i Nuriye ise, Risale-i Nur tam halletti. Geniş daire-i siyasiye yerine, yüksek bir daire-i Nuriye ile o kusuru izâle ettiği gibi, İnna âtayna sırr mahreminde 12, 13 sene sonra İslamiyet'e darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki, kıyamete kadar unutulmayacak mealindeki istihrac-ı cifrî, çok geniş bir dairede olduğu halde, nur müjdesi sırrının aksini olarak dar bir dairede ve hususi bir hükümette tatbik etmek suretiyle, fikrim o geniş daireyi ihata edemeyerek, o hakikatın suretini değiştirmiş. Halbuki o istihracın gösterdiği aynı tarihte,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 O müthiş cereyanın bütün başları ve taraftarları öyle semavi müthiş tokatlara ve şiddetli fırtınalı musibetlere tutulmaya başladılar. Kıyamete kadar azabını çekecekler ve çekiyorlar. Ve adyanı semaviyeye ve İslamiyeti ettikleri cinayetlerin cezasını çok geniş bir dairede gördüler ve görüyorlar. Mimsiz medeniyetin pisliğiyle dünyayı müleves ettikleri için aynı istihracın gösterdiği tarihte O mimsiz medeniyetin başına da öyle bir semavi tokat indi ki en karanlık vahşetten daha aşağı indirdi. Elhasıl sırr inna ataynada çok geniş bir daire dar bir dairede tatbik edilmiş. Nur müjdesi ise dar ve manevi fakat yüksek bir daireyi geniş ve maddi bir daire suretinde tasvir edilmişti. Cenabı Hakk'a 100.000 şükrediyorum ki bu iki kusurumu kuvvetli bir ihtiar-ı maneviyle ıslah etti. Yebedilullah seyyiatihim hasanat sırrına mazhar eyledi. Elhamdülillahi bi aded-i zerrat-il kâinat. Aziz kardeşlerim, sakın bu fıkranın vasıtasıyla o sırrı mahremi faşetmeyin ve o risaleyi de araştırmayın. Yalnız bu fıkrayı zararsız görseniz haslara gösterebilirsiniz. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defa ki mektuplarınız gelmeden evvel bir ihtar ile kendi cevabını terametkarana yazdırmış. Demek mektup sahiplerinin fevkalade sadakatları keramet derecesine çıkmış. Kardeşlerim, mektuplarınızda çok yüksek düşünce ve takdirat binden bir hisse de benim olsa hatsız şükrederim. Belki Risale-i Nuhru'nun manevi şahsiyeti ve çok kesretli talebeleri içinde bilmediğimiz gayet yüksek bir makam sahibi bir zatın tesiratı ve kumandası hissediliyor. Benim gibi bin derece uzak bir biçarede tasavvur ediliyor. Hakkım olmadan bana verilen ziyade ehemmiyetiniz inşallah size zararı olmaz fakat Risale-i Nur'un hüsnü cereyanına zarar ihtimali var. Siz bir hakikati hissediyorsunuz ve fevkalade sadakat ve ihlasınız inşallah hak görür fakat surette bazen aldanılır. Biz hizmetle mükellefiz, neticeleri ve muvaffakiyet Cenabı Hakk'a aittir ehemmiyetlidir. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin, benim haddimin çok fevkinde hüsn zanlarını ve ifratlarını taadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan kırk elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. O merhum kardeşim, evliya-i azimeden olan Hazret-i Ziyaeddin Kuddisesir ruhunun has müridiydi. Ehl-i tarikatça, Mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan de makbul gördükleri için o merhum kardeşim dedi ki Hazreti Ziyaettin bütün ulûmu biliyor. Kainatta kutbu azam gibi her şeye ıttılâı var. Beni onunla raptetmek için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde ilzam edebilirim. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Çünkü kâinattaki ulûmları bilir bir kutbu Azam suretinde tahayyül ettiğin, bir ziyâ ettiğini seversin. Yani o ünvan ile bağlısın, muhabbet edersin. Eğer perdeyi i gayb açılsa ve hakikati görünse, senin muhabbetin ya zâil olur veyahut dörtte birisine iner. Fakat ben o zât-ı mübareki, senin gibi pek ciddi severim, takdir ederim. Çünkü sünnet-i Hakikat mesleğinde ehli imana halis ve tesirli ve ehemmiyetli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbetten noksan olmak bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ben hakiki bir ziyadətini sen de hayali bir ziyadətini seversin. Haşiye Çünkü sen Muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın yüz defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Benim o kardeşim insafsı ve müdakkik bir alim olduğu için, benim nokta-i nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymettar talebeleri ve benden daha bahtiyar ve fedakâr kardeşlerim! Şahsiyetim itibariyle, sizin ziyade hüsn-ü belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zâtlar, vazifeye, hizmete bakıp, o noktada bakmalısınız. Perde açılsa, benim baştan aşağıya kadar kusurat ile âlûde mahiyetim, benden kaçma bir vesile olur. Sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için, şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara, irtibatınızı bağlamayınız. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil, üstat da değilim, belki ders arkadaşıyım. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârana, dua ve himmetlerinize muhtacım. Benden himmet beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsî ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetlîr ve her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve üstatlığı ve irşadı bize kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir, Hem kemmiyet ise keyfiyete nispeten ehemmiyeti azdır, hem muvakkat ve mütehavvil siyaset âlemleri ebedî, daimî, sabit hidemati imâniyeye nispeten ehemmiyetsizdir, miqyas olamaz, medar da olamaz. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Haddinden fazla tevekkülde hüsnüzan ve müfritane âli makam vermek yerine Fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz. Elbâqîhüvelbâqî Kardeşiniz Said Nursi